Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Onu çocukluğundan beri tanırız. Yalan söylemekten, fitne çıkarmaktan nefret eder. Yani? Yani söylediklerinin hakikat olabileceğini düşünmedin mi hiç? Yapma Halit! Sen de mi? İkreme. Muhammed'ten ne kadar nefret ettiğini biliyorum. Ben de öyleydim. Ama sen akıllı bir adamsın. Kıvrak bir zekaya sahipsin. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilirsin. Yeter ki öfkenin aklını örtmesine izin verme. Anlaşılan sen din değiştirmişsin. Artık vakit kaybetmemelisin. Bundan daha iyi bir imkan bulamazsın. Bütün yaptıklarımdan sonra hala beni başkalarına tercih edeceğini söylüyorum. Resulullah'ın söyledikleri içimi ferahlattı. Beni çok sevindirdi. Sabahın bu saatinde nereye böyle? Bir işimiz var. Sen nereye? Ben de Medine tarafına gidiyordum. Hayırdır? Niye oraya gidiyorsun? Siz gidiş sebebinizi söylemedikçe ben de söylemem. <gülüyor> Müslüman olmaya karar verdik. Şu işe bak. Ben de aynı niyette yola çıktım. Sizinle karşılaşacağımı... Daha doğrusu sizin fikrinizi değiştireceğinizi hiç sanmıyordum. Kalplere Allah hükmeder. Önceden inkar ettiğimiz şey, şimdi bize her şeyden önemli görünüyor. Aklı başında olanlardan Muhammed'e inanmayan kalmadı. Vallahi ben de hemen gidip Müslüman olacağım. Hadi o zaman, ne duruyoruz? Yola koyulalım. 123. Bölüm Halit bin Velid, Osman bin Talha ve Amr bin As ile birlikte safer ayının başında Medine'ye ulaştı. Mescid-i Nebevi'ye doğru ilerleyen bu üçlüyü görenler ne olduğunu merak etmeye başlamışlardı. Halit bin Velid değil mi o? Evet. Ne işi var burada? Bilmem. Ebu Süfyan mı gönderdi acaba? Olabilir. Yanındakileri tanıyor musun? Biri Amr bin As. Diğerini tanıyamadım. Gel onlar ulaşmadan peygamberimize haber verelim. ...niyetlerinin ne olduğunu bilmiyoruz. İşte geldi. Burası Müslümanların ibadethanesiymiş. Resulullah da burada kendine ayrılan bir bölümde yaşıyormuş. Ne kadar huzurlu bir mekan. İçeride midir dersiniz? Nasibimiz de varsa oradadır. Müsait bir yer bulup üstümüzü başımızı değiştirsek... Tos toprak içinde kaldık. İyi akıl ettin. Bu şekilde yanına girmeyelim. Allah-u Ekber Bu ne güzel bir ses. Sadece kulaklarımın değil gönlümün de pası siliniyor. Beğenmediğimiz Bilal'in sesine bak. Nereden nereye? Bu insanları öldürmek için az mı uğraştık? Yurtlarına kendilerine dar ettik. Bütün mal varlıklarını bırakarak bilmedikleri bir yere göç etmek zorunda kaldılar Şimdi ise onların şehrinde bizi aralarına kabul etmelerini umuyoruz Mekke tüm ihtişamını yitirdi Bütün yiğitlerini bir hiç uğruna yok etti İçindeki en kıymetli adamları kaybetti Keşke ta başında elimizdeki nimetin farkına varsaydık Şu adamlara bak onu hiç tanımadıkları halde nasıl sahiplenmişler biz akrabası olduğumuz halde onun kıymetini bilemedik. Muhammed küçüklüğünden beri aramızdaydı. Ahlakının güzelliğiyle ilgili en ufak bir şüphemiz yoktu. En dürüstümüz, en güzel huylumuz oydu. Bir inat tükettik her şeyi. Allah'ın elçisinin amcaoğullarıymışız meğer. Ona en şiddetli düşmanlığı biz yaptık. Şeytan nasıl da kandırmış bizi. Neyse ki Allah yaptığımız yanlışları düzeltme fırsatı verdi. Darısı Ebu Süfyan ve diğerlerinin başına. Abi! Velid! Kardeşim! Umduğum şey için geldin değil mi? Evet. Gece gündüz dua ediyordum. Çok şükür. Peygamberimize görüştün mü? Henüz görüşmedim. Mescide girmek için hazırlanıyorduk. Ben sizin geldiğinizi haber vereyim. <gülüyor> tamam. Senden haber bekliyoruz. Gelebilirsiniz. Resulullah sizi bekliyor. Arkadaşları etrafını sarmış. Nasıl da seviyor ve saygı gösteriyorlar Resulullah'a. Beni fark etti O derin bakışlarıyla içimi okuyor sanki <gülüyor> Yüzü parıldıyor Geldiğime sevinmiş gibi Peygamberimiz gelenleri görünce Mekke ciğerparelerini kucağınıza attı diyerek Sevincini belli etti Bu üç ismin her biri Mekke'de sevilen sayılan kişilerdi Önce Halit bin Velid Peygamberimizin yanına geldi Allah'tan başka ilah olmadığına ''Senin de onun peygamberi olduğuna şahitlik ediyorum.'' ''Resulullah seni doğru yola ulaştıran Allah'a hamdolsun. Seni yalnızca hayra ulaştıracağını umduğum bir aklın olduğunu biliyordum.'' dedi. ''Ya Resulallah beni affetmesi için Allah'a dua eder misin?'' Peygamberimiz ''İslamiyet daha önceki günahları siler.'' diye cevapladı Halid'i. ''Ben size karşı çok düşmanlık ettim.'' Allah benim yaptıklarımı affeder mi? Eğer affederse benim için dua etseniz. Peygamberimiz Halid'in ısrarı üzerine Allah'ım daha önce yaptıklarından dolayı Halid'i bağışla diye dua etti. Ve Ensar'ın ileri gelenlerinden Harise bin Numan'ın kendisine bağışladığı Mescid-i Nebevi civarındaki evlerden birini Halid'e verdi. Daha sonra sırayla Osman bin Talha ile Amr bin As da şehadet getirip Müslümanlıklarını ilan ettiler. Bundan sonraki ömürlerini de İslam'a hizmet etmeye atadılar. Enes bin Malik'in üvey babası Ebu Talha çiftçilikle uğraşıyordu. Pek çok tarım arazisi vardı ama bunlardan en çok sevdiği Mescid-i Nebevi'nin hemen karşısında yer alan Beyruha adındaki bahçeydi. Bu bahçe koyu gölgelikleri ve içindeki tatlı su kaynaklarıyla görenleri kendine hayran bırakırdı. Burada yetişen leziz üzümler ve hurmaların tadı dillere destandı. Peygamberimiz de sık sık bu bahçeye gelir, Ebu Talha ve ailesini ziyaret eder, öğle uykularını bazen onların yanında uyurdu. Baba, bak ne buldun. Ne buldun Enes, bakayım. Bir tavşan. Nereden buldun onu? Arkadaşlarımla giderken önümüze çıktı. Hepimiz peşine düştük ama arkadaşlarım çabuk pes ettiler. Ben kovalamaya devam ettim ve işte burada. Ver bakayım. Aaa korkmuş bu. Biraz su içirelim, biraz da yeşillik verelim kendine gelsin. Heh, olur. Annene bakar mısın? Yardıma ihtiyacı var mı? Bakarım tabii. Ne oldu ki? Yemek hazırlayalım da peygamberimizi davet edelim dedik. Ha, çok güzel olur. Ben anneme bakıp geleyim. Annem yemeği pişirmiş. Ekmek de pişmek üzereymiş. O zaman biz de hurma ve üzüm toplayalım. Kuyudan su çekelim hazır olsun. Peki. Ben şu ağaca çıkayım. Dikkatli ol. Merak etme. Bak şu taraftaki hurmalar güzel görünüyor. O salkımı keselim. Bu mu? Tamam. Ulaştım. Hallettim. Tutabilecek misin bırakıyorum. Bırak. sarım işte oldu. Şimdi su çekeyim mi? Enes'ciğim şimdi git de peygamber efendimizi davet et. Ben siz gelene kadar suyu hazır ederim. Peki. Enes peygamberimizi davet etmek için mescide girdiğinde onu ashabı Suffe ile otururken buldu. Ebu Talha'nın davetini ilettiğinde peygamberimizin yanında yetmiş kadar sahabisi vardı. Hepsi Beyruha'ya doğru ilerlemeye başladı. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Selamlar. Selamlar. Ve aleyküm selam. Şöyle gölgeliklere buyurun. Enes. misafirlerimize su ikram eder misin oğlum? Selim'dir. Buyurun. Ben yemeği geçeyim. Peygamberimiz ve ashabı bu cömert ikram sofrasından yemeklerini yedikten sonra dağıldılar. Ebu Talha, peygamberimizle özel bir görüşme yapmak istiyordu. Nihayet söylemek istediklerini ifade etmeye fırsat buldu. Ya Resulallah, ben yeni nazil olan bir ayetin etkisinden çıkamadım. Yüce Rabbimiz, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız,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 çok kazançlı bir alışveriş yaptığını söyleyip, bahçeyi durumu iyi olmayan akrabalarına tasadduk etmesini söyledi. Ebu Talha da denileni yaptı. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.